Fâ <Fa> inna asdaqal hadîs kitâbüllâh ve hayral hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûr muhdesâtuhâ ve kullu muhdesetin bid'at ah, ve kullu bid'atin ve Evet değerli arkadaşlar sizlerle beraber Cumartesi akşamları kitab Tevhid adlı kitabımızı sohbetlerimizde işlemeye devam ediyoruz. En son olarak geçen hafta ee, müellifin babun el havf min eşrik şikten şike düşmekten endişe duyma babı tedirgin olma babını almış incelemiştik. Bu babla ilgili müellif rahimeullah'ın zikrettiği ayetleri ve hadisleri ele alıp incelemiş, şerhetmiştik. Müellif rahimeullah bu geçen babta bizlere ilk olarak hangi ayeti zikretmişti de kay Evet ne diyor bu ayette allah Teala? Bunun dışındaki dediği kimse için ne yapar? Bağışlar. Bu ayet-i kerimede allah Teala'nın ifade ettiği gibi, buyurduğu gibi Allah kendisine şirk koşulmayı yapmaz? Asla bağışlamaz. Bu hangi şirktir? Büyük şirktir. Ee, küçük şirki de kapsar mı? Bu ifade. Küçük şirki ne yapmaz? Bu ifade yani kesinlikle başlamaz ifadesini yapmaz? Kapsamaz. Ancak bu ayetin küçük şirki de kapsadığını, içerdiğini söyleyen ne olmuş? Alimler olmuş. Diğer bir ayette diğer ayette Allah Teala ne buyuruyordu? İnnehum men yuşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenne. Kim Allah Teala şirk koşar, ortadan koşarsa Allah ona ne yapar? Cenneti Haram eder, haram kılar. Bu ayetteki şirk hangisidir? Yine büyük şirktir. Hatta ne dedik? Bu icmaen, alimler icmasıyla büyük şirktir. Neden? Neden büyük şirkti? o ikinci ayette? Çünkü cenneti haram kılan nedir? Büyük şirktir. Ancak bazı alimler burada zikrettiğimiz Allah kendisine ortak koşulmayı asla affetmez. Bunun dışındakiler affeder ayetindeki şirk koşulması ifadesini bazı alimler her türlü şirkiyle ne yapmışlardır? Taşımış hamletmişlerdir. Yani küçük şirki de ne yapmışlardır? Bu ayetin kapsamında söylemişlerdir, ifade etmişlerdir. Evet. Ondan sonra hangi ayeti zikretti Hasan? İbrahim Aleyhisselam'ın duası. İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası vardı. Ne diyor o duada Kur'an-ı Kerim'de? Çocuklarımızın zürriyetimi. Evet. Putları tapmaktan ne yap? Uzak tut, alıkoy. Alıkoy. İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu şekilde, Kur'an-ı Kerim'de e, allah Teala bize redakt ediyor, aktarıyor. Gereken e, şerhide yapmıştık. Sonra müellif <gülüyor> Rahimahullah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına, öncelikle ashabına hitaben, sonra da bizim ümmetine hitaben söylediği bir hadis var. Ne o hadis? Sizlerin adına korkmuş olduğum, önce duymuş olduğun, en çok korktuğum şey ne diyor? Küçük şirk. Ne diyor? Küçük şirktir. Sahabeler sorunca nedir bu küçük şirk? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ziyadır, diyor. Evet. Bugün ise arkadaşlar, bugün ise müellif, daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi, müellifin rahimahullah bab başlıklarını tercih etmede, bab başlıklarını tertip etmede olan dikkatini sizlere göstermiş, ifade etmiştik. Burada da yine bugünkü başlığımızda da bu açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Bugünkü başlığımızın adı La ilahe illallah'a davet etmek bağlı. La ilahe illallah'a şahitlik etmeye davet bağlı. Yani burada müellif rahimahullah diğer bablarda farklı olarak bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Bir insan tevhidi öğrendikten sonra, tevhidin faziletini öğrendikten sonra, tevhidin e, nelere hangi günahlara e, bağışladığını öğrendikten sonra, ve bir önceki bapta zikrettiği gibi şirkten insanın tedirgin olması gerektiği, şirkten korkması gerektiğini öğrettikten insan bunları öğrendikten sonra artık bu öğrendiklerinde ne yapmaz kendisini sınırlı tutmaz. Ben öğrendim, tevhidin faziletini öğrendim, günahların günahlarıma kefaret olacağını öğrendim, şirkten de korkulması gerektiğini, tedirgin olmam gerektiğini idrak edip kavradım. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Salih amellerde bulunurum dememesi lazım insanın İnsanın üzerine düşen başka bir görev var. O da nedir arkadaşlar? İşte bu öğrendiği tevhide yapmak? insanları davet etmez. Ve Rahim Allah da işte bu babla bize bunu anlatmaya çalışıyor. Daha önceki bablığa dikkat ederseniz. Babu'l-tevhid ve ma yukeffiru Tevhid ve günahlara keffaret oluşu babı. Değil mi? Ondan sonraki babta ne demişti? Babu'l-men hatta kattevhid da cennete bi gayri hesab. Kim tevhidi tahkik ederse, gerçekleştirirse cennete hesapsız ve azapsız girer. Ondan sonra ne dedi? Babun el-khavfu şirk. Şirkten korkma, şirkten tedirgin olma babı. Bugün de diyor ki, babun dua ila şahadeti en la ilahe illallah. La ilahe illallah'a davet etme babı. Yani tevhidi bilen, tevhidi öğrenen muvahhid kimse bundan sonra üzerine düşen bir görev daha var. O da insanları ne yapmak? bu tevhide bu öğrendiklerine davet etmek. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve men ahsenu kavlen immen ila Allah ve amila salihan ve qala min al-muslimin. Allah'a davet edenden, Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani yok. Yani Allah'a davet eden insandan daha güzel sözlü, salih amel işleyenden ve ben Müslümanım diyen kimseden daha güzel amellere sahip, daha güzel sözlere sahip kimse bulunamaz, yoktur. Zira Allah'a davet, peygamberlerin, nebilerin vazifesidir. İnsanlara gönderilme gayesi, onların insanlara gönderilme gayesi, davettir, tevhide çağrıdır. Hasan el-Basri rahimahullah bu ayetle ilgili olarak, bu ilgili olarak. Diyor ki yani Allah'a davet eden ve salih amel işleyen ve ben, Müslümanlardan, ben Müslümanlardanım diyen kimse işte öyle kimsedir ki diyor, هذا Habibullah. O adam diyor Allah'ın neyidir? Sevgilisidir. Allah'ın sevdiği bir kimsedir. هذا Veli'yullah. Bu allah Teala'nın dostudur, velisidir. هذا Sıbbetullah. Allah'ın seçtiği kulları arasından seçtiği Kimsedir. Hada <gülüyor> Khiratullah, Allah taa Teala'nın seçtiği insanlar arasından arındırıp seçtiği kullarındandır. Hada Ahabu Ardı ilallah, bu adam diyor, yeryüzünde insanların Allah'a en sevgilisidir, en sevgilisidir. Çünkü diyor ki bu Acab Allah fitdaveti, bu adam yani tevhide davet eden, Salih yani Allah taa bu buyruğuna icabet eden bu insan, Allah taa bu davetine ne yapmıştır? İcabet etmiştir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hemen ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? İşte bizlere de arkadaşlar tevhid öğrendikten sonra tevhidi kavradıktan, şirkin tehlikesini gördükten ve ondan sakındıktan sonra başka bir önemli vazife düşüyor üzerimize. O da insanlara ne yapmak? Bunu çağırmak, insanları buna davet etmek. Hemen müellif Allah La ilahe illallah davet etme babı olarak başlık attıktan sonra ilgili bir ayet olarak neyi ediyor? Kul <gülüyor> hâzihi sebi'li. Bu benim Yusuf suresi. Yoksa Yusuf suresi dikkat ederseniz genelde davetle ilgili metotların davetle ilgili menhecin yöntemin anlatıldığı çok zikredildiği bir suredir. Kul hâzihi sebi'li. Diyor ki allah Teala Peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhtâmen de ki Hadhi sebili bu benim yolum. Daha önceki sohbetlerimizde size işaret etmiştik, demiştik Abdullah bin Sultani Allah'ın ﷻ etmiş oldunuz. Aleyhisselatü sallam bir gün ne yapıyor? Bir çizgi çiziyor. Dost doğru bir çizgi çiziyor. Sonra bu çizginin sağından, ve solundan birçok çizgiler çiziyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sonra hangi ayet okuyor? Bu En ha da sıratı mustakime. Bu benim dost doğru yolum. فَتَّبِعُوهُ Ne yapın? Ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ Başka yollara, diğer yollara, bu dost doğru çizdiğim yolun dışındaki yollara ne yapmayın? Uymayın. Zira ne yapar? Bu yollar sizi Allah'ın yolundan saptırır. وَالِكُمْ وَالسَّاكُمْ بِهِ İşte Allah-u Teala'nın vasiyet ettiği, övlediği budur. Nedir? O dost doğru yola uymak. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> فَتَّقُونَ Zira ne yaparsınız? Takılırsınız, takva sahibi olursunuz. Ve diyor ki. O her yolun başında ne vardır? Şeytan vardır. Nereye davet eder? Ateşe davet eder. Tabi buradaki şeytandan maksat sadece görünmeyencil alemindeki şeytan değil. Aynı şekilde insanlardan olan şeytanlar. İnsanlardan olan şeytanlar. Hatta Huzeyfet İbn-i Yemen rüayet etmiş olduğu Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ona soru sorduğunda bu hayırdan sonra, bu güzelliklerden sonra başka şer var mı? Başka, başka kötülükler var mı? diye sorduğunda Aleyhisselatü evet deyip bunun birkaç kere tekrarlanmasından sonra Aleyhissalatu vesselam ona nasihat ettiğinde ne diyor? Öyle bir davetçiler çıkacak ki ateşe davet eden, cehenneme davet eden. Onlar ne olacak? Min men iclide Bizim kendi ırkımızdan, soyumuzdan olan insanlar. Bizim gibi insanlar. Ve bir bi'elsetira. Bizim dilimizde konuşacaklar. Yani başka şeytanlar aramayın. Bunlar bizim dilimizde konuşan, bizden olan, bizden biri. Ne yapacaklar? İnsanları davet edecekler. Ama işte Allah Teala Peygamber'e diyor ki قُلْ هَذِهِ Bu benim dost doğru yolum. اَدْعُوا اِلَى Allah. Ne yaparım ben? Allah'a davet ederim. Yani benim yolum ne? اَدْعُوا اِلَى Allah. Allah'a davet etmek. Alimler diyor ki bu ifadede اَدْعُوا اِلَى Allah ifadesinde birçok fayda var. Bunlardan bir tanesi ihlas. Yani burada neyi gösteriyor? İhlası gösteriyor. Davetçi insanın Allah'a davet eden insanın kendine değil, kendi cemaatine, grubuna değil, bilakis kime davet etmesi lazım? Allah'a yani tevhide davet etmesi lazım. Ed'u Allah. Ala basira. Bu benim dost doğru yolumdur. Tevhide davet ediyorum, Allah'a davet ediyorum, ihlas ile. Ala basira. Ne üzerine? üzerine. Basiret üzerine. Yani yakin ilim üzerine. Yakin ilim üzerine davet edilir. Yine ilim ehli alimler diyor ki, buradan da yine bir fayda çıkmaktadır. Davetçi olan kimse, Allah'a, tevhide davet eden kimse, ne olmalı? Davet ettiği konuda bilgili olmalı. Davet ettiği konuda masyaret üzerine olmalı, ilim üzerine olmalı. Peki sadece bu yeter mi? Hayır, etmez. Bunun ötesinde başka, masyarete başka ilme de sahip olması lazım. Mesela, diyorlar ki davet ettiği kimsenin Durumunu da ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Yani davet ettiği insanlara nasıl yaklaşılır? Davet ettiği insanın ümmi mertebesi nedir? Yanlışları nelerdir? Aynı şekilde diyor ki hedefe ulaştıracak yolu da bilmesi lazım. Ki alimler buna hikmet diyorlar. Yani kişinin hikmeti de bilmesi lazım. Yani sadece alim olması yeterli değil. Yani adam Kur'an ezberebilir, hadisleri ezberebilir, kitabı iyi okumuştur, çalışmıştır. Evet. Dersine, davet edecek. Ama adam bir bırakırsın insanlarla bir topluma, bir meclise 10 dakika sonra orada patırtı, kütürtü yumruklaşmanın, tekme tokatın gittiğini görürüz Neden? Çünkü davet ettiği insanlar ne yapmamış? Tanımamış. Onların durumunu bilmemiş. Bir bakmışsın ki adamlarla çoraba mes edilir mi edilmez mi? Onu tartışıyor. Onun için kavga ediyor. Ama halbuki adamlar ölülerden yardım isteyen, ölülerden medet uman topluluk. Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir sonraki hadiste gelecek. Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman onu hazırlıyor. Diyor ki ona, ey Muaz sen nereye gidiyorsun? Ehli kitaptan bir topluluğa gidiyorsun. Hafız bin Hacer diyor ki yani Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Muaz'ı hazırlıyor. Yani gittiğin topluluk, ehli kitap, kitap ehli okuyan, İncil'i, Tevrat'ı bilen, malumat sahibi, bilik sahibi insanlar hazırlıklı ol. İşte davetçili Ala Basira basiret güzel oldu. Yani i̇yi niyet yetmiyor. Tebliğ cemaatindeki insanlara bakıyorsunuz mesela adamlarda işte güya iyi niyet var. Ama dün yeni Müslüman olmuş Avrupalı Amerikalı bir adamı getirip diyor ki hadi gel Türkiye'de insanlarını Davet et. Hadi gel seni Güney Afrika'ya götürelim. Sen orada insanlara davet et. Diye. Bu adam neye davet edecek insanları? Neye çağıracak? Elbette ki yani cahil olduğu için bir doğru söyleyecekse üç tane yanlış yapacak. اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِينَ Ben ve bana uyanlar. Ne üzerineyiz? Basiret üzerineyiz. Yani basiret üzerine ne yaparız? Davet ederiz. Yani Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın ashabının da özelliği buydu. Onların her biri neydi? Basiret üzere, ilim üzere ne yaparlardı? Davet ederlerdi. Ve subhanallah. Ayet-i diyor ki aleyhissalatü ve subhanallah. Allah-u Teala'yı ne yaparım? Tenzih ederim. Tüm noksanlıklarından, ona şık koşulmaktan, ona bir eş koşulmaktan onu daha var Tevzih ederim. Yani Subhanallah demek budur. Subhanallah demek Arapçada budur. Hamd etmek nedir? Hamd etmek, Allah'a hamd etmek. Yani ne demek Elhamdülillah ne ifade ediyoruz. Niye Elhamdülillah diyoruz? Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Neyle övüyoruz? Sahip olduğu kemal sıfatlarıyla ne yapıyoruz? Övüyoruz. Sahip olduğu mükemmel, eksiksiz, noksansız sıfatlarından dolayı onu övüyoruz. Yani ilim sıfatını biliyoruz. Onun ilim sıfatı şu an ne olmaz? Ona nisyan. Unutmak bulaşmaz. Onun ilim sıfatı öyledir ki geleceğini abar, bilir. Geçmişi unutmaz. Ve her şeyi bilir. Biz bu vasfından, bu sıfatından dolayı ne diyoruz Allah-u Teala? Hamd ediyoruz. Hamd budur. Subhanallah nedir? Onu eksikliklerden, noksanlıktan ne yapmak? Tenzih etmek. Hatırlarsanız akidatul vasitiyye şerhimizde tohbetimizde. Demiştik ki hamd etmek mi daha eftal faziletlidir yoksa Subhanallah demek mi daha eftal faziletlidir? Ne demiştik? Kim oluyor yani Bir insan elhamdülillah mı daha fazla etti? Subhanallah dese daha fazla etti? Evet. Niye hamd etmek daha fazla etti? Yani hamd etmekte zaten ne vardır? Tenzih var. Çünkü onu ne yapıyorsun? Mükemmel sıfatlarından dolayı, onu eksiksiz sıfatlarından dolayı ne yapıyorsun? Övüyorsun. Hem övgü var, hem ne var, hem sena var, hem de ne var? Eksiklikten tenzih var. Ama tenzihde sadece ne var? Onu eksik sıfatlardan arındırma, uzak tutma var. Ve devamlı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَمَا أَنَا مِنَا Ben, müşriklerden değil. Tabi teberri ediyor. Allah'a ortak koşanlardan, ona eş koşanlardan devamlı müallif rahimallah tevhide davet etme la ilahe illallah'a davet etme babı başlığı altında bizlere ibn Abbas radıyallahu anhuma'nın nebi aleyhisselatu vesselamın nebi aleyhisselatu vesselamın muaz bin Cebeli Yemen'e gönderme hadisini zikrediyor bu hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muaz bin Cebeli Yemen'e gönderdiğinde ki, alimler diyorlar ki Hicri 9. ya da 10. yılda oluştuğunu gerçekleşmiştir. Bazı önce böyle diyor ki inneke ti kavmen min ehlil kitab. Göreken, sen ehl kitaptan bir topluluğa gitmektesin ey Sen öyle bir kavme gitmektesin ki bu kavim, bu topluluk ney? ehl kitap. Yani Medine'ye uzak insanlar. Bunlar nerede? Yemen'de. Hatta diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Ebu Musa el ile beraber gönderiyor, Muadz Onlara nasihat ediyor, istemi'a, bir arada bulunun, el ele verin, yardımlaşın, ve taktelifa tehtelife, ayrıla düşmeyin, yessirâ, kolaylaştırın, ve la tu'assirâ, zorlaştırmayın, diyor Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapıyor? Nasihat ediyor. Sevdirin, ne yapmayın? Nefret ettirmeyin, diyor. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, yani davetçi, davetçi hazırlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği de neydi? ashabını davetçi olarak farklı bölgelere, farklı ülkelere, farklı topraklarına ne yapardı? Yollardı. insanları ne yapması için? Allah'a davet etmeleri için. İşte Muad-i Necebe'le diyor ki sen ehli kitaptan bir topla gitmektesin. فَلْيَكُنْ yakun, مَا تَدُرُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةَ اَنْ la اِلَٰهَ illallah. Senin davet edeceğin ilk husus davetinde başlayacağın evveliyet vereceğin Önce tutacağın ilk şey ne olsun? Şehadete Allah ilah illallah. Allah'tan başka ilaha, Allah'tan başka ibadete layık hak ilahın olmadığına şahitlik getirmek olsun. Yani insanlara davet edeceğin şey La ilaha illallah olsun. İlk isteyeceğin şey bu. Onlara davet edeceğin şey mutlak bu. Alimler diyorlar ki işte ne bir aleyhü sünnetü sünanın meneci metodu buydu ki bunlar önce Peygamber Aleyhü sünnetü önceki peygamberlerin Resullerin de neydi, neydi daveti? Buydu. Onlar da peygamberlerine, onlar da kavimlerine ne dediler? Ma'alekum min ilahi gayr. Duyun Allah'a ibadet edin. Ma'alekum min ilahil gayr. Zira ondan gayrı, ondan başka sizlerin ibadeti edeceğiniz, ibadetini yöneteceğiniz hak başka ilah yok yani. Tüm peygamberler ne diyor? Kavimlerine bunu söylüyor. Ne diyor o Aleyhisselam? "Allahu ta'budu illallah." Bu Aleyhisselam "Ellâ Allah. Ne yapın diyor Nuh Aleyhisselam kavmine. Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyin. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Muazif Recepeli Yemen'e gönderdiğinde onlara tevhidi anlatmasını, tevhidi davet etmesini söylüyor. İşte müellifin de zikrettiği gibi bakın babla ilgili olarak ne var? İnsan tevhidi öğrendi. Şirkten sakınmayı öğrendi. Şirk hakkında tedirgin olmayı öğrendi. Artık insanları ne yapacaklar? İnsanlar artık yayılacak yeryüzünde insanları bu tevhide, kişileri cennete sokacak, sokacak olan, günahlarına kefaret olacak olan, bağıştıracak olan, ebedi saadetlerine vesile olacak olan tevhide davet etme var. İşte bu tevhide davetle ile başlıyoruz, bu dine davetlene ile başlıyoruz, tevhide davet ile başlıyoruz. La ilahe illallah, davet edeceğiz. Başka bir rivayette diyor ki, ilahe en yuvahhidullah. Allah'ı birlemeye davet et onları. onları ne yap? Allah'a, Allah'ı dinlemeye davet et. Hangi konuda Allah birleyecekler? Yani Allah-u Teala'yı birlemeleri gereken, birlemeleri istenen husus konu ne? İbadet. Yani Allah ibadette, ilah, hak ilah olmada, ibadetin yönetilmesi gerekenin tek ilah olan Allah olma konusunda ne yapılması gerektiği birlemesi. Yoksa zaten yaratıcı olarak, hızlı olarak e, kabul edilen ne vardı? Tek bir yaratıcı Vardı. Yani burada birleme ifadesi geçtiği zaman, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, dendiği zaman, hep bu, birlenilmek istenen alanın ne olduğunu biz söylüyoruz, uluhiyet. ibadet et. Yani ibadetlerin, insanın kalbi ibadet, ister kalbi ibadetleri olsun, ister kavli, lisani ibadetleri olsun, ister huzurlarıyla, azalarıyla, bedeniyle yapmış olduğu ibadetleri olsun, insan Allah'a birle dendiği zaman, hangisi anlaması lazım? Bu üç hususu anlaması lazım. Yoksa bir insan Allah'a birle dediği zaman, işte yaratıcı olarak Allah'a birle ne yapılmaz? Direkt anlaşılmaz. Çünkü zaten genelde kutsat gereği insanlar nedir? Bunu bilir, kabul eder. Sonra diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muadil Necemele فَاِنْهُمْ اَتَاعُوكَ لِذَٰلِكَ Onlar sana bu konuda itaat ederler. Yani bunu kabul ederlerse sen ne yap? Onlara öğret. Onlara öğret ki Allah tertip edelim üzerlerine 5 salavatı Onlara öğret ki Allah Teala onların üzerine her gün ve gecede 5 vakit namazı ne yaptı. Farz ki. Allah Teala onların üzerine gün, ve gündüzde kılacakları 5 vakit namazı farz kıldı. Tabii bunu ne zaman öğreteceksin? Bunu ne zaman söyleyeceksin onlara? Onlar bu ilk şartı kabullük nereden? siz sadece kadar namaz kılsın, ibadete layık olan tek ilahın Allah olduğunu kabul etmezse buna inanmazsa ne olmaz? Yani onun ibadeti kabul olmaz. Fe inhum ata'uk onlar sana namaz konusunda itaat ettikleri, bunlara da itaat ettikleri onlara ne yap? fa alimun enallahu tarada aleyhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek mallarından anılacak bir sadakanın üzerlerine farz olduğunu onlara bildir, öğret. Yani bunu da öğret onlara. Diyor ki alimler, bu hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam dikkat ederseniz kelime-i namazı ve neyi emretmesini söylüyor? Zekatı. Diyor ki alimler, yani oruç bu hadiste bu zikredilmemiştir. Çünkü diyor, oruç zahir yapılan bir ibadet değil. Yani kişinin açıkça yaptığı bir ibadet değil. Oruç gizli bir ibadettir. Yani insan oruç ibadetini yapıyormuş gibi gözüküp de yapmaya bilir. Ama bu iki ibadet öyle değil. Bu iki ibadet zahiren yapılan ibadetler ve alimler diyor ki bu iki, bu iki ibadeti yapmaları için insanlar ne yapılır? Zorlanırlar ve bu konuda kendileriyle savaşa ile gidilir. Müslüman yöneticiler tarafından, Müslüman liderler tarafından ne yapılabilir? insanlar? namaz kurma konusunda ve zekat verme konusunda ne yapılır? zorlanırlar. Ama oruçta böyle bir şey yapabilir misiniz? Adam der ki, ben oruçluyum der. Ne De değildir ama yani oruçlu değildir, gizli gizli değildir. Aynı şekilde hac içinde diyorlar ki halimler, hac yani usulsü bir ibadet. Bütün Yemen halkını, bütün e, muazzini göndermiş olduğu halkına atmayan bir ibadet, e, bir ibadet, çünkü zenginlerin ne yapıyor? İçeriyor, zenginleri e, kapsıyor, sağlıklı olanları, hasta olmayanları, yerinde hareket edenleri, edebilenleri kapsadığı için bu iki önemli olan ibadetle haftalarını sözü olarak eee bildirildi değinildi. Ve <gülüyor> enem ata'u ke zalik onlar diyor biz zekat vermek konusunda tamam takdir bunu kabul ederlerse fa iyake ve keraim onların değerli mallarından uzak dur Onların değerli mallarına zekat olarak almaktan ne yap? Huzur-u Pak ayet-i zekatta orta yolu gösteriyor. Ne çok kötü mal ne de çok kaliteli, orta Vatka da dua mazlum, mazlumun yapacağı duadan sakın. Yani ne demek bu? Yani zulmetme demek. Yani. Zulmetme demek. Yani insanlara hak, insanların hakkını cevap etme, insanın hakkına girme. Yani zulmetme ki. Bunun bir sonucu olarak o zulmeden kişi ettiğin kişi mazlum olur. Sana dua ederse ne olur? Ne cahilse? mazlumun doğasıyla Allah arasında ne yoktur? Perde yoktur. Örtü yoktur. Yani ne diyor? Dikkat et. Yani mazlumun duasına dikkat et demek, zulümden uzak durdur. Zulümden sakın insanlara zulmetme. Fe innehu leyse beynhâ ve beynallâhi hicâb. Allah'ın arasında bir örtü, bir perde, bir engel yoktur. Bu hadisten de arkadaşlar gördüğümüz üzere, öğrendiğimiz üzere aleyhissalâtu Vesselam. Ashabını ne yapmış? Davete göndermiş, tevhidi anlatmaya göndermiş ve davet edilecek unsurları sıralarken en başa en önemli noktaya neye getirmiş? Tevhidi getirmiş. Dememiş insanlara iyi ahlaklı olun, güzel ahlaklı olun, zekat verin, namazınızı kılın, sonra anlaşırız bu tarafta. La ilahe illallah zaten sizler de söylüyorsunuz, ehli kitapsınız, onunla olan işte insana saygı insan olduğundan dolayı dememiş önce bir tevhidi ne yapın? Kabul edin. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve diğer peygamberlerin menheci ve bizler ehli sünnet olan bizlerin davetteki menheci de budur. İnsanlara önce ne davet etmek? Tevhide davet İnsanları önce tevhide savunmak. Ne olduğunu insanlara öğretmek. Ve bu şekilde davet konusunda edineceğimiz, takınacağımız izleyeceğimiz metotlar da çok önemli. Yani bu insanlar, bakıyorsunuz, işte ilahiler, şarkılar, şarkı gibi ilahiler söyleyerek de ne yaptıklarında ne görüyorlar? Davet ettiklerinden ne görüyorlar? Tevhid, davet diyorlar. Mesela. Bir insanlara davet ediyoruz diyor, ben diyor. Bu alanla diyor insanlar. Veya bakıyorsun ki tiyatro oynuyorlar, adamlar. İşte temsil, tiyatro oynuyorlar ve bu şekilde ne yapıyorlar? İnsanları Allah'a davet ettiklerini görüyorlar. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolu çok açıktı. Onların davet ettikleri şey, ve davet ettikleri metot da yani bilinen bir metottu, bilinen bir husustu. Bizlerin de ne yapması lazım? Hem davet ettikleri noktada onlara uymamız hem de davet ettikleri vesilelere, metotlara uymamız gerekir. Yani bugün insanların sapıtması grupların, fırkaların, hiziklerin, cemaatlerin farklı şekilde davet metotları benimsemelerinin sebebi ne? Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu konudaki sünnetine ne yapmamaları? uymamalı. Yani adam bakıyorsunuz, kadın erkek tiyatro oynuyor orada. Kadın erkek konser veriyorlar. Şarkı, aletleri kullanarak Konserin sonunda kadın erkek bir araya gelip e, oturuyorlar, alkışlıyorlar. İşte burada bir sürü münker var. E, buna rağmen diyorlar ki çok mutluyuz. Çünkü biz ne yapıyoruz burada? İnsanları Allah'a davet ediyoruz. Allah'a davet etmek arkadaşlar e, tevkifidir. Yani bunun sınırları da bizlere bildirilmiştir. Bizler o meşru olan yollarla ne yaparız? Allah-u Teala'ya davet ederiz. Mesaf olan, haram olan şeylerle Allah-u Teala'ya davet etmeyiz. Bu hadisten sonra Mu'allif Rahimahullah Sehlib Nisa'ad radiyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadisi zikrediyor ki bu hadis Hayber'in tethiyle alakalı olan bu hadis. Bu hadiste Ali İbn-i Ebi Talib'in fazileti, menkabesi olan zikredilen bir hadis. Ve burada tevhide davetin yine önemine işaret ediliyor bu hadiste. Aleyhisselatü Vesselam savaşa gönderdiği Ali radıyallahu anh'ı'ya bile ne yapıyor? Önce insanları ne davet etmesini söylüyor? Tevhide davet etmesini, İslam'a davet etmesini söylüyor. Seher İbn-i diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor, Hayber günü şöyle buyurdu. La'tu'tiyanna'r rayate gadan ragulan yuhibbu Allah ve rasuluhu ve yuhibbuhu Allah ve rasuluhu. Yarın bir Rivayette Ashiyetel Ashiyete Hayber diye geçiyor. Yani Hayber savaşının arif bir gün öncesi. Hayber savaşının olacağı günün gecesi. Hz. Ali Aleyhisselam sahabe'ye diyor ki yarın sancağı yani savaşın komutasını öyle bir zata vereceğim, öyle bir adama vereceğim ki bu adamı bu adam Allah'ı ve Resulü'yü sevmekte ve Allah ve Resulü'yü de bu adamı sevmekte. Tabi sahabelerin hepsi tördükkan ne yapıyorlar? Buraya doğru yöneliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesini duyunca, şimdi rivayette gelecek, her biri bu adam olmayı temenni ediyor, umuyor. Yani onlarda gerçekten reca, umut bu, bu seviyeye ulaşmış, bu mertebeye ulaşmış. Yani Allah'ı ve Resulü'nü seviyor. Allah ve Resulü bu adamı seviyor diye vasfedilmiş bir nitelik nitelenmiş bir vasıf var. Sahabelerin her biri de kendine bu manada güveniyorlar ki her biri diyor ki yani yarın sanca herhalde Allah Resulü Aleyhisselam ne yapacak? Bana verecek. Öyle bir ne var? Umut var. Çünkü kendilerine güveniyorlar ki onlar Allah'ı ve Resulü ne yaptılar? Sevdiler. Sevme konusunda, sevgi konusunda kendileri açısından ne var? Bir yakîn var biliyorlar. Hatta Ömer radıyallahu anhu diyor ki, tabi sevgi konusu bu kadar zirveye ulaşmışken korku konusu da onlar katında bu kadar zirvede. E Ömer radıyallahu anhu'dan anh şöyle söylediği zikredilir, nakledilir. Diyor ki, yani semadan gök birisi seslense dese ki cennete sadece bir kişi girecek. Ömer diyor ki, diyor, bu benim. Yani onu umarım. Ben olacağımı umarım." E yine diyor, semadan bir münadi seslense Mesela cehenneme sadece bir kişi gire şey e, ce e, cehenneme sadece bir kişi girecek diyor ki korkarım ki bu benim evet. korku vereceğim umut ne aynı ondan dolayı alimler diyor ki kim Allah Teala'ya sadece sevgiyle muhabbetle, ne olursa o ol, gel diyerek ibadet eder diyor ki alimler bu diye zındıktır kim Allah taraya ile korkuyla ibadet ederse bu adam nedir Haricidir. Kim Allah Teala'ya reca ile, umut ile ibadet ederse, bu dualar kabulüyedir. Ehli sünnet mezhebi yani der arkadaşlar, korku ve umut arasında olacak. Her ikisine de ne yapacak? Terazinin iki kefesine koyacak işte o. Bir taraftan korkacaksın, bir taraftan da umut edeceksin. Aleyhissalatu vesselam devam ediyor ki, yani "Yeftahullah ala yadayhi" diye Allah Teala bu adamın eliyle saybe ne yapacak? açacak, feth edecek. Müceddele bakın. Saba'tan nas yedukun <gülüyor> leyltuhum eyhum yu'taha? Sababeler o gece ediyor. Hangisine kime verilecek konusunda düşünmekle geçirilir. Konuşmakla geçirilir. Doluyor yani kim olabilir ben. Bu şekilde ne var bir görüş alışverişi var, konuşuyorlar ya yani, yarın kim buna nail olacak. Alamma <gülüyor> asbahu Sabah olunca Gadev ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Sabah olunca diyor her biri erkenden ne yaptı? Aleyhisselatü vesselamın yanına geldi. Kulluhum yercu en yu'taha. Her birinde ne vardı? Bir umut. Sancağın kendisine verilme umudu vardı. Bakın sahabe nasıl vasfetti? Çünkü sahabeler Allah Resulü aleyhisselatü imanı öğrenmiş. allah Teala'nın kendiler hakkında razı olduğunu bildirdiği o gücüyle topluluğu her birinin umudu var. Fekale aleyhissalatü vesselam diyor ki Eyni Ali ibn Ebi Talib Ali ibn Ebi Talib nerede? Yani buradan ne anlaşılıyor? Ona verecekler. Yani. Hatta Ali radıyallahu anh cüvcudu gayet deyip, Diyor ki devamında. Fekile deniyor ki, ki Gözlerinden ne var? Şikayet var. Aslında. Hatta bir rivayette geri kalacak. Sonra geri kalmayayım diye geliyor Ali radiyallahu anh. Hayber'e. Tabi gözleri kızarmış. Ramet hastalığı var. Böyle çapaklanmış. Artık bunu göremeyecek şekilde. Başka bir rivayette diyor ki sahabe, Selam ibnül Ekva'dan rivayet ettiler. Diyor bu adam yani Ali getirildi. Elinden kolundan tutularak, koluna girilerek getirildi peygamberimiz. Diyor. Yani o kadar rahatsız o kadar rahatsız Ali radıyallahu anh. Teerselü ileyhi. Ne yaptılar? Haber götürecek. Ali radıyallahu anh'a haber verecek. Birisini gönderdiler ki ne yapsın Ali? Gelsin. Dediğimiz gibi Selebn-i ki beni gönder. Beni Beni gönderdi. Ve ben diyor Ali'yi aldım. elinde taşıyarak, tutarak onu götürdüm. Peygamber'e getirdim. Dikkat edin arkadaşlar, aileler burada bir ayrı latife, ayrı bir noktaya da işaret ediyorlar. O da şu, sahabe, Ali radıyallahu anh sahabe, rahatsız. Yani gözleri görmeyecek, ayağa kalkmayacak, peygamberin yanına gelemeyecek kadar rahatsız. Ama buna rağmen şikayeti Allah'a, yani Allah'a yöneliyor. Demiyor peygambere, gel ya, ey Allah'ın Resulü sen peygambersin, sana vahyolunmuş, beni bir ele oku. Değil mi? Yani sahabelerin bir özelliği de buyuruyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam ve kitap mazardı. Yani böyle her şikayetlerinde çıkmıyorlar yani. O pusuza geçecek Allah'ın izniyle. Evet. Ama daha önceki sohbetlerimizde dedik ki hani ''Habt haptat tevhide dakkalel cennete bi gayri hesabı'' Tevhidi gerçekleştiren kimse cennete hesapsız ne var Girer. Tevhidi gerçekleştirmenin iki mertebesi olduğunu söyledik. Birisi vacip olan mertebesi, birisi müstehap olanlar. Yani kişi bırakın üzerine terk etmesi, gerçekleştirmesi farz olan meseleleri kendisine izin verilen noktalardan bile bazen ne yapmalı? Uzak durmalı, kaçınmalı, vazgeçmeli ki hadiste zikretmiştik. Cennete giren yetmiş bin kişiden ne olsun? Azapsız ve sorgusuz gelen kişilerden olsun. Yani yine bir alim diyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor bugün olsaydı 24 saat kapısı ne için canlılırdı? Şu çocuğumuzu oku şu hastamızı oku şuna ya bugün bırakın alim ulema olan bir adamı azıcık böyle insanların ya bunun üstünlülmesidir tükürüğü kuvvetlidir dediklerini duydukları zaman insanlar ne yapıyorlar sıraya giriyorlar sabah akşam adamı kapıştırıyorlar sahabeye bakın Allah'tan vahiy geliyor cennetle müjdelenmiş doğası makbul peygamber yanın dibinde savaşa gidilmiş o kadar gözlerine ihtiyacı var bu sahabeye köşeye çekmiş köşeye çekilmiş Allah-u Teala'ya ne yapmış, şikayetini Allah-u Teala'ya yöneltiyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor, gönderiyor bir kişiyi. ve Ali geliyor. Tebasakâ fî ayneyhî Aleyhisselatü Vesselam Ali dediğini ne yapıyor, iki yüzüne de tükürüyor. Aleyhisselatü Vesselam Ali cadıya bağırıyor. tükürüyor. Vadaa lehu lehû ve dua ediyoruz. Bir imanette o günden sonra diyor Başında ne ağrı hissettim, ne gözlerimde ne yaptım, çapaklanma, kırmızı olma, yani gözlerimde ne bir sorun hissettim. O günden sonra yani Allah'ın izniyle Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kürü ve onun o duası ona iyi gelirdi. Taberaka <gülüyor> Allam yapun bi vecah ve Ali hemen iyileşiyor ve sanki hiçbir ağrısı sızısı olmamış gibi normal bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Fa atahu raya Aleyhisselatü Vesselam sancağı alıyor. Kime veriyor? Ali radıyallahu anh'ı veriyor. Ve kal, diyor ki Ali radıyallahu anh'ı un ala rislik ağır ol. yavaş ol, acele etme hatta tenzile bisahati yani onların savaş onların onların karşılaşacağın meydana dek, gelene dek ağır ol yani arkandaki adamları koşturma Yaşlısı var, genci var. Sakin ol. Sımmet ruhun i̇slam Savaşa gidiyorsun ama önce onları neye davet et? İslam'a davet et. Şeyhülislam Hulusi ki İslam ve iman kelimeleri ayrı ayrı zikredildikleri zaman ikisi abar var? Birbirini kapsar. Aynı ne gibi diyorlar? Fakir ile miskin gibi. Fakir, tek başına zikredildiği ise hem fakiri hem de neyi kapsar? Miskin. İslam da öyle İslam tek başına zikredildiği zaman hem imanı kapsar, hem kendisi İslam'ı kapsar. İman da öyle diyor. Aliye diyor ki, onları İslam'a davet et. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى <فِيه> Ve onlara allah Teala'nın hakkı olduğu, farz olduğu şeyleri ne yap? Onlara bildir. فَبَاللّٰهِ Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, لَاَنْ يَهْدِيَ bika بِكَ رَجُ sen böyle bir insan davet edeceksin. Ve bu insan da senin davetini kabul edecek. Senin sayende Allah ona hidayet edecek. Bu sana diyor, "Hayrun leke." Sana bu, bu senin için çok hayırlıdır. Öyle hayırlıdır ki min umrin, n'am. Kırmızı develerden senin için daha, yani. Araplar için bugün kırmızı develerden daha güzel, daha değerli bir şey yoktu. Aleyhisselatü vesselam da onların iliyle konuşan, onların örfüyle geleneğiyle yaşayan bir insan olarak diyor ki yani o kırmızı develerden senin için daha hayırlı olacak bir şey var. O da nedir? Bir kişinin senin elinden ne yapması Allah'ta allah Teala tarafından hidayete ermez. Dikkat edin. Davet. Tevhide davetin fazileti. Sadece öğrenmek, yaşamak değil. Bununla birlikte bunun üstünde ne var? Bir de davet var. İşte bizler de arkadaşlar Tevhidi öğrendikten sonra ki bu kitabın ileri gelen kısımlarında, ileri gelen bölümlerinde tevhidi öğrenmeye çalışacağız. Şirkten sakınmaya, kaçınmaya, onun hakkında tedirgin olmaya çalışacağız. bütün bunları öğrendikten sonra da davetimizin yoğunlaşacağı, terkiz edeceğimiz mesele ne olacak? Tevhid olacak ki zira Aleyhisselatü Vesselam da öncelikle ne yapmış buna insanları davet etmiş. Bu hadisle ilgili olarak rafiziler, sebeîler, Ali radıyallahu anhu'nun bir ashabın diğerinden daha üstün olduğunu yapmaktalar. E, ispat etmeye çalışmaktalar. Halbuki yani bu hadiste e, böyle bir şey çıkmaz. Aleyhi yani, aleyhissalatu vesselamın e, bu hadiste bu olayda Ali radıyallahu anhu'ya râye dediğimiz sancağı vermesi, onun Ebu Bekir'den ve Ömer'den üstün olmasını ne yapmak gerektirmez. Zira onların hakkında da neler vardır? Ee, Birçok faziletli hadisler vardır. E hatta Ali radıyallahu anh'ı e, bu ikisini, yani Ebu Bekir ve Ömer'i kendisinden üstün tutmuş, kendisinden kuran rivayetlerde e, bunu ifade etmiştir. Bizler Ehl-i Cemaat olarak e, sahabenin faziletlerini, faziletli olduğu sıralarını onların hilafetteki sığınışına göre, dizilişine göre ne yaparız? İspat, e, ederiz. Ali radıyallahu anhu'ya göre, yani Ali radıyallahu anh'ı hakkında insanlar birçok gruba ayrılmıştır. Alimler bunu altı grupta zikrediyor. Diyorlar ki, bir grup Sebe'ilerdir. Yani, Abdullah ibn Sebe uyan kimseler. Bunlar ne yapmaktalar? Ali radıyallahu anhu'yu ilah, Rab, hatta böyle onu Rab olarak kabul edenler bile vardır ki Ali radıyallahu anhu bunları ne yapıyor? Yakıyor, biliyorsunuz. Diyor ki, ben bu emri, bu durumu görünce ne yaptım? kum burayı çağırdım, adamımı çağırdım. Neden de dedim ona? Ne yap? Haydi ateşi tutuştur. Ali yani Radya'nın bu adamları yapıyor. Onlardan sonra kimler geliyor? Rafiziler geliyor. Rafiziler onu ilah olarak görmüyor ama ne olarak görüyor? Ebubekir'i Ömer'den daha fazla etti. Hatta, hatta bırakın onu bazı kitaplarında Ali ve ondan sonra gelen imamları imamı, meleklerden daha üstün görüyorlar. Hatta kitaplarını zikrediyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara göre. Ali diyor bana, üç konuda üstünlük sağladı. Yani benden üç husus daha üstün. İşte diyor ki, birincisi işte şey, e, Fatıma gibi bir, birisiyle ellendi, ben ne yapmadım? Fatıma gibi bir kadınla ellenmedim. Yani böyle, özelliğe sahip. Bu diğer ikisini şu an aklıma gelmedi. Yani onlar, rafiziler. E, bırakın Ebu Mekir'i Ömer'in önüne geçirmeyi, bazen, kendi kitaplarında olan olandakilere göre, peygamberlerin ve meleklerin, Hulül azmın önüne bile ne yapmaktalar? Geçirmekteler. Bir de neler var? Zeydiler var. Üçüncü grup. Üçüncü fırkan. Zeydiler, yani ne yapıyorlar? Ee, İmamet olarak yani Ebu Bekir'in ve Ömer'in halifeliğini sahip görüyorlar. Ancak e, ona daha layıklı olanın ve daha faziletli olanın kim olduğunu söylüyorlar. Ali radıyallahu anh söylüyorlar. Ondan sonra kim geliyor arkadaşlar? En doğru yolda olan. Hüsnetten cemaat geliyor. Ali radıyallahu anh diyor. Peygamber'in koyduğu, ashabın koyduğu, Allah-u Teala'nın koyduğu yere ne diyorlar? Bırakıyorlar. Cennetle müjdelenen bir sahabe olarak kalıyorlular. Halifelerin dörtlüğümüzü olarak kabul kalıyorlular. Beşinci olarak hariciler var. Hariciler de tam ters köşeye gitmişler. Onlar da Ali Vadiyallahu ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Kâfir olarak diyorlar. Altıncı olarak diyorlar ki nasibiler var. Nasibiler de Ali Vadiyallahu ne yapıyorlar? Fâsık olarak diyorlar. Fâsıktır e, diyorlar. İşte bu şekilde Ali Radiyallah'ın hakkında altlara ayrılma çıkmış. Eee Ama Hakkı'nın hikayesi. Olaylar yani. evet. Meseleleri okuyalım. Siz gibi şey evet, Muhammed. Çoğu kimse arkadaşlar, yani insan buna dikkat etmeli. Davetine icabet edilmiyorsa, söylediği şey, hakıyla e, icabet edilmiyorsa, dinlenilmiyorsa, yani kişi buna kızmamalı. İhtiyan edecekse, kızacaksa, e, Allah-u Teala'ya yaptığı davetin neden kabul edilmediğidir. Yani kişi kendine davet edecek. Bazen Allah'a davet etme suretinde şeklinde bakarsanız iki kişi ne yapar? Akam için, şöhret için insanların etrafında toplanması için, ağzılarının kendisine hizmet etmesi için e, davet et, eder. Bu da nedir? Allah'a davet değildir aslında. Evet. 3- Fazilet bazılardan bir Evet. Fazilet güzel olmak, davetlediği gibi güzel olmak bazıdır. Sevdiğinin iyi bir de Allah'ın bakmamına bayip olmuyor. Kulaşı ve resimlerden elde iletiyor. Evet. Subhanallah ve me'anemnen müşrikim gibi ayet dediğim gibi tenzih ediliyor. Çirkin çirkinliklerinden gereğinde Allah hakkında yapışık bir dizlerinden çıkıyor olmasıdır. En çirkin. Şeraden bir tanesidir. Evet. Bu meselelerin en önemlilerinden birisi Müslüman'ın melek işi koşmasın düşüklerden uzaklaşması gereği. Evet. Yani sadece şey olarak deyip, yaşamış olduğu topraklar onlardan uzaklaşmak değil, onlardan uzak da olsa şekil itibarıyla ve insanın düşüklerine yapmaması lazım. Benzememesi lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis verilere yaptikileri onlara benzemekten yasaklanır leh yetirir. Tevhid fark olan ilk şeydir. İlk olan fark tevhid değil. Tevhid her şeyden Allah, namazdan daha mükemmelidir. Allah'ı birleme ile ve ilahe illallah etmesine şühamet etmenin aynı anlamda olduğu. Evet. Şimdi ibadette muallim üzerlerdir diyor ki onları La ilahe illallah şehadete çağır. Allah'ı birlemeye çağır. Demek ki Allah birlemek, tezvik denilince aktar şey ne? Kelime-i tezvik. La ilahe illallah. Onun manasını ne? Allah'ı neyle birlemek, söylediğimiz gibi ibadetlerde birlemek. Yani, la ilahe illallah denildiği zaman, bir insan La ilahe illallah söylediğinde bunun ne yapması lazım? Manasını doğru olarak bilerek söylemesi lazım. Bu kelime, anlamsız bir kelime değil. Mana içermeyen, sihirli bir, bu manada sihirli bir kelime değil. Bunun bir manası var. Söyleyen kişi, bunun önce doğru manasını bilecek, nefi ve ispat olarak gereğinin yerine getirecek. Kaşındırdığı şeylerden de kaşınacak ki o kelime onu ne yapmış olsun? Muvahit yapmış olsun. Evet. tehlik evet, kabla ila illallah diyeceğiz ama nasıl ila ilah diyor Yani yanlış manada, çarpık manada. Ee, onlar yorarsın. mesela, diyorsun, isabı Şimdi, diyor mesela politikçiler diyor hesap arıyoruz. İlah Evet. İyi de bir yol Ne Bazı diyor önce tevhid evet. sonra namaz sonra oruç. Önek evet. O. Zekatın ödemesi Öğrenciyle Öğrenciyle oluşan şüphelen Yada ermesidir Zekatın değerli Kavları almaktan katılılması Daha umut durasından gerektiği Hiçbiri gelip bulunmadığı Peygamber salada Varyiyatı'nda ve özde gelen Veli'lerin başlarında Geçen sıkıntı'nda başla insan hastalık gibi şirelerde ne ve tevhidini verileceklerdir? Yani evet. Allah-u Teala muvahid kullarını ne yapmakta? Sınamakta, imtihan etmekte. Ee, yani hadiste geldiği üzere Allah-u Teala'nın en şiddetli imtihan ettiği, musibet verdiği insanlar kimlerdir böyle bir şey var? El-Enbiya, peygamberler. Sümmel el fel-emser. Sonra ne diyor? Onlara en çok uyanlar. Yani tevhidi bilen kimsenin tevhidi öğrenen kimsenin, tevhide davet eden kimsenin başına ne yapacak? Musibetler gelecek. Belalar gelecek. Bu ne için? Onun derecesini yükseltmek için. Yani Peygamber İbrahim Aleyhisselam anlattık. allah Teala onun hakkında kaniten lillah ümmeten İbrahim bir ümmetti. Allah'a devamla ibadet eden birisiydi diyor. müşriklerden değildi. Ama bu İbrahim Aleyhisselatu Vesselam Allah-u Teala'nın kendisine öyle imtihan etti bir kimse ki ateşe atılıyor. Düşünün. Yani zindana falan değil. Ateşe atılıyor. Rüyasında ona ne oluyor? Oğlunu kesmesi emri oluyor. İmtihan alın. Yani ondan dolayı başınıza gelebilecek belalar yani sizin derecenizi yükseltme adına gelebilecek belalardan olabilir. Ondan dolayı sabır gerekir. Evet. Peygamber salınlar var ya da Allah'a yemin olsun sancağı öyle bir size vereceğin ki bir şey eksese bir peygamberlik delillerinden olduğunu. Evet. Aleyhisselatü Vesselam yani, <gülüyor> alametlerinden bir tanesi de kudur. allah Teala'nın bildirdiği şeyleri. Tabi gidir. Sancağı vereceği bir şey ve Allah-u Teala'nın o eliyle orayı fethedeceğini Allah-u Teala'nın Resulü Vesselam Evet. Azim Azim Yasa'nın kanını sürdüle kendini bir diğer bir Peygamber'in belirlerinden oldu. Evet. Adı Radiyallahu anh'a mutla dilete. Evet. Bu olayda sahabenin katilentlerine de bir işaret bulmak lazım. Evet. dedik ya, çünkü hepsi ne yapıyor? Yarın sanırım ve kendine verileceğini umut ediyor. Evet. Allah'a olan sevgileri, Peygamber'in olan sevgileri, Allah-u Teala'nın kendi, kendilerini sevdiklerini, Peygamber'in kendilerini sevdiklerini olan bu ilgileri, onlara bu umut Evet. Bugün arkadaşlar, Hale hani Rabbiyallah amhe bakıyorsunuz, gözleri görme, görmeyecek durumda, hasta, rahatsız, ayak attığı bir inecek durumda. Yani der, inşallah e, belki de diğer sahabeye göre onun sancağı alma e, umudu daha az. Ama Allah Teala ezelden ne yapmış bunu bilmiş, yazmış, dilemiş ve yaratmış orada. Ve kader ne yapmış? Allah Teala'nın dilemesi, takdir etmesi, Ali Rabbi Allahan alhu'yu seçmiş, Allah Teala'nın öylekine. Diğerleri çabas harketse de, oraya gelse de, onların olmadı bu nasip olmadı. Evet. <gülüyor> Yani, o savaşı yapan kişinin, savaşa giden kişinin komutanı ee, insiyatifinde kalmış bir şeydir. Şayet. Yani evet, yeniden davet etmesi meşru, meşrudur. Yani mesela evet. e, Aleyhisselatü'ne bazı kabilelere direkt davet etmeden, yani, o savaştan önce davet etmeden direkt saldırabiliyor, saldırdığı vakiyi biliniyor. Diyor ki daha önceden ne yaptı mesela Dediği Mustalip kabilesi davet etti. Yani eğer davet edindiyse, bunlar çok iyi biliyorlarsa, duymuşlarsa, davetinin artık da hala şey yoksa, fayda vermeyeceği görülürse yani Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi de yapılabilir. Ama meşrudur, bir insanın tekrardan ne yapması, daveti, tekrarlanması. Burada, burada ne var? İnsanların hidayetine, yani istemenin bir alameti var. Yani savaşa gidiyorsun, kılıç kılıca meydanda savaşacaksın ve onların Hayrını istiyerek götürsün ki fakat kardeşim gelin Allah s.a. diyor kendisini birlemenize davet Evet. Yani ama Allah'ın kendilerinin üzerinde ne gibi hak var olduğunu bildir. Sözü gereği davet edin. Evet. İslam'da Allah'ın hakkınız ne olduğunu bilirmesiniz. İnsanı kendinde eliyle tek bir düşenir. İlahiyden kavuşma karşılığında alacağın sevam. Evet. Yani kırmızı develerden daha fazla. Allah'a evet, yemin edilebilecek. Yani Allah sallallahu aleyhi ve selam diyor Allah'a yemin olsun ki senin adına, senin elinle Allah Teala'nın birisine idaet etmesi, kırmızı develerden senin için daha, yemin ediyor Aleyesatü sallam. Evet. Hı? Tamam. bu kadar. Evet. Subhanak ve bihamdik. Eşvallahü aleyhi la ilahe ta sallihumatullahi lak. Önümüzdeki hafta inşaallah tevhidin ve la ilahe illallah'ın tefsiri sabunu alacağız söyleyeceğim